Günaydın. Açık Ya bir şey diyeyim mi? Neredeyse geç kaldım sayılır. Ama böyle bir 17 dakikan falan var. Ulaşmam için. Ama muhtemelen dediğim gibi çok güzel geç kalacağım. Nasılsın? Ah. Ya ben bu bitki çayını falan daha içemedim ama vaktim olmadı çünkü. Bu sabah uyandım. Şeydim yani. Ya o kadar da kötü değilim ama böyle nefesimde bir şey hissediyorum, baskı hissediyorum. Ama toparlarım. Umarım en yakın zamanda. Senin bana aldığın şu atkıyı aslında böyle Yavaştan takmaya zaten başlamak istiyorum yani ama <gülüyor> ya yani birincisi evet zaten takacağım <gülüyor> ama işte Allah kahresi ya sen yoksun <gülüyor> elbette ki seni anımsamak için hatırlamak için ve yani senin, sen sen sen <gülüyor> beni sarıyor musun gibi onu takmam gerekiyor <gülüyor> ama bir yandan da ne bileyim böyle açık ha sen yoksun yani. Kime takayım ki? Neden, neden takayım ve kime takayım? Ama dediğim gibi beni sarıyor musun gibi hissedeceğim için muhtemelen yani yakın zamanda takmaya başlarım yani. Hatta bugün takacaktım ama dediğim gibi Biraz Geç attım sayılır. o kadar da geç yattım ama Uykusuz olduğum için Geç kalktım Aile işte. Güzello çıkam benim. Canımla çıkam. Çok garip ya. Hayat gerçekten. Belki de hayat bilmiyorum. Ya böyle gerçekten de ucuz felsefe kastmak istemiyorum ama... Hani ikimizin hayatına mı özelliği? Bilmiyorum ama hayat neden rayında gitmesi gerektiği gibi gitmez ki? Neden gariplikler olur? Fazlasıyla gariplikler olur yani. Bu seviyede. Oops. Ah be hayat. Neşkamerim yok. Hayatta en fazla, yani en fazlanın da üzerinde ve üzerinde her verdiğim insan, onun her şeyi, kalbi, ruhu, her şeyi ya. ...sahip olduğu her şey, elleri, ayakları... <gülüyor> of, ya, O kadar her şey büyülü ki... ...biliyorum çocuk. Böyle bir şeye kutsiyet... arz etme durumu oluyor. Ya da ne bileyim işte yükleme durumu oluyor, neyse. Öyle olmadığını o kadar iyi biliyorsun ki. Çünkü bu seni sarhoş eden, başını döndüren kadın bir zamanlar sadece, gerçekten sadece yapısıyla, karakteriyle, iyi, iyi, iyi çok iyi kalbiyle, dünyanın en iyi kalbiyle, belki de birbirimize olan dünyanın en iyi kalbiyle. Of Sana yoldaşlık ediyordu, arkadaşlık ediyordu Sonrasında işte seni en çok seven kalbi oldu Dünyanın en çok seven kalbi Ve bunu yakında yanaşan hiç Hiç kimse yok yani Bilmiyorum hayat işte tam tam tam olarak bu zaman o kadar aşık olması oluyor ki hayatın kendisi bile rüzgarın böyle etrafında farklı hissini hissettiğin seni kendini deli gibi özel hissettiren o insan olduğunda. Ah, göz kürelerim kuruyacak yani o kadar. Aslında ben bunu anlamıyorum gerçekten. Sen insan gibi ısınmıyorsun ama gel gör ki... Gözlerimi kurutuyorsun. Bir sen kurutuyorsun gözlerimi. Bir de Loçkan kurutuyor. Göz pınarlarım kurudu, kurudu. Artık göz yaşı damlası gelmiyor. Beynimden sıvı geliyor böyle. Akmak için gözlerimden. Ama var su da Ne yapalım? Gerçi... Bir beynim olsaydı herhalde sıvısı da olurdu. O yüzden burnumdan akabilirdi. Artık bu sıvı nereden giriyor bilmiyorum. Belki de yağmur yağ yağdığında beynimdeki bir delikten içeri akıyordur. <gülüyor> sabah sabah bu kadar komik olabiliyorum. Olabilir yaramım. Hastayım. Yalnızım ben, çok yalnızım Duymuş benim Alın yazın Bir şey değil mi? Genç, genç Çok güzel salladım Salladım değil, nasıl hatırladım bilmiyorum Ama sanırım doğru hatırladım Ama şu an sabah sabah karga gibi sesimdi yani bu Senin sesine yakışacak bu şarkıyı söylemeseydim daha iyi olurdu bana daha çok hangi şarkı yakışırdı biliyor musun şu an? Dalalar dağlar değil tabii ki. Ah ne güzel giderdi. Gerçi bak şöyle bir gerçek var ki. Benim sesime güzel giden. Sesimde halde olursa olsun muhtemelen. İstersem kısık söyleyeyim. İstersem böyle kendime özellikle uğraşarak söyleyeyim. Eee, işte Çaba söyleyeyim fark etmez Bu Samelen Şu şarkı <gülüyor> Şu şarkının her zaman gideri var gibi <gülüyor> I'm just a little bit caught in the middle Life is amazed. a maze Love is a riddle, I don't know where to go can't do it alone i've tried and i don't know why i'm just a little girl lost in the moment i'm so scared but i don't show it i can't figure it out it's bringing me down now no i got to let it go Just enjoy the show. Da-dee-rum. Da-dee-rum. -da I love you, Luchka. Da Da-dee-rum. Da-dee-rum. -da I know you love me too. Ah. Hayatlarımız bölündü resmen. Ruhlarımız bölündü. Bir bölüm sende, bir bölüm bende. Of ya. Bu hem çok güzel bir şey hem de çok kötü bir şey. Ama ne yapacaksın yani? Sabah uyanır uyanmaz kontrol ettim işte şeyi yazdıklarımı okumuş musun diye yine okumuşsun tabii ki yani o gözlerden bir şey kaçar mı bu risk yani şeyi hatırlıyorum bir defa aslında sen işte kullandığımız bir uygulamada işte mesajlaşma uygulamasında böyle yazdığın şeyi şey yapmıştın hızlıca silmiştin paylaşmıştın. Ben onu görmüştüm. Sen de aslında hızlıca silmeye çalışmıştın. Silmiştin de. Ben dedim. Ben de şey demiştim. İşte Titanik izlediğimiz sıradaydı bu. Şey demiştim sana. Hopps. Aaa. Ne oldu? Lodikaliye silin falan demiştin. Demiştin hiç vallahi görseydin sen de demiştin. Ben de dedim ki. hareket etme de dedim. O kadar net gördüm ki dedim. Paylaştır şeyi. Benim gözümden. Bu gözlerden kaçar mı dedim bir şey yani. Sonra attığın şeyin aynısının. Ee, aslında anlattığın sahnenin. Bu sefer ben gifini buldum böyle. E, Titanic'te. Bir böyle el sahnesi var ya. Cama vuran el. Bekle la. Ajan değil. Neyse. Cama vuran esanesi. Aslında orayı böyle biraz anlatmaya, betimlemeye çalışıyordun Loçka'm. Sonra dedim tam olarak bundan mı bahsettiniz Loçka Hanım? Hanımefendi. Güzel Loçka'm. Sevgilim. Senin şöyle bir şey de var. Evet, evet, evet, evet, evet. Allah'ım sonra o günü hatırlıyorum. <gülüyor> ah, ya da o anları hatırlıyorum. Diyordum bu sefer. işte hüzün sırası bende, ağlama sırası bende diye. İşte diyordum. Şey demiştim yani. Ah beloşkun. <gülüyor> o filmi seninle beraber izlemeliydik diye işte. İster yakınmıştım yani. Kim yakınmaz ki? Bilim. Ağlama sırası bende. Aferin Artık ağlama sırası o kadar karışıyor ki. çoğu zaman ikimiz aynı anda ağlıyoruz. İkimiz aynı anda ağlıyoruz çünkü karnımız ayrıldık yani. eline böyle bir şey de bile ortak payla buluşmak bunu seninle paylaşıyor olmak çok büyük ama şu dediğine çıkıyor yani kapı hani ben demiştim ya işte karar vereceğimiz noktada evrenler işte ya da o anki evren alternatif gerçekliklere bölünüyor ve orada da o ihtimaller yaşanıyor gibisinden böyle bir işte teori var böyle işte kuantum teorisiymiş Allah Allah ah işte oradaki hissiyatın gibi oluyor senin aslında. Evet, seninle bir acıyı paylaşıyorum. Orada acıda bile ortağız yani, ikimiz aynı seviyede manyak gibi acı çekiyoruz. Ama lacikam... İşte sen orada da o tepkiyi vermiştin. Buna benzer tepki yani. Ve ben bu dünyada yaşayamadıktan sonra... ...ben gemişim şeyini yani, kuantumun da bölünen evrenleri de, işte alternatif evren neyse... ...onlar da beni ilgilendirmez demiştin. Aslında şu an evet paylaştığımız acıda bir bakım öyle. Her ne kadar ortak parada deli gibi buluştuğumuz şeylerden bir tanesi olsa da yine de öyle yani Ama varsın olsun ben açık. artık mutlulukta o mutluluğa dair, dair olan şeylerde çoğu zaman ayrı ayrı buluşuyoruz Aaa, nerede kalmıştık? Telefon çaldı, özür dilerim. Mutluluktan bahsediyordum yani, evet. Şu an o mutluluklarımızda ayrı ayrı buluşuyoruz belki. Ama bilmiyorum, böyle çünkü. Hayatta yaşayabileceğimiz... Yaşayabileceğimiz gerçekten ama gerçekten... Yani ...duygusallığıyla, mantığıyla... Her şeyle, birbirimizi dili gibi anlamamızla, anlaşmamızla... Of! Sende yarattığım o kahkahalarla, her şeyle. Seninle Oçkan'ım o kadar. Ah be Oçkan'm. Şurası var ya, hala da bak. Şuraya bakıyorum ya, kolunu koyduğun yeri düşünüyorum. Şuradan geçerken. Her yerde. Şuralarda yürüyüşümüzü hatırlıyorum. Beraber sabah gidip kahvaltı almak için şu yürüdüğümüz yol. O kadar hepsi paha ki. Buraları bırakamıyorum zaten. Allah kahretsin. Yani sanki ibadet hanem gibi yani. Ha ah, sevgilim. sevgilim <Gülüyor> Aklıma... o çok çok çok mu güzel sözün geldi hadi <Gülüyor> demiştin ya Umarım hayatta sevdiğin hiçbir şeyi kaybetme ve umarım kaybettiğin ne varsa en güzel haliyle tekrardan sana dönsün Laçkam <gülüyor> Umarım mutluluklarımız Umarım mutluluklarımız bir son değildir anlıyor musun? Bilmiyorum nasıl olursa olsun bu dünyada Of, ruhlarımızın buluşacağı <gülüyor> diğer yerlerde. Ama buluşun yani Loçkan. Bir şey yarım kalmasın. Bir şey yarım kalmaması gerekiyor. Olmasın be. Ne güzel olmaz mıydı? Seni, senin ruhunu tekrar bulabileceğim bir yerin olması... Ya da bu dünyada yaşayabileceğimiz mutluluklar çok güzel olurdu ya. O kadar güzel olurdu ki. Ah. Görüşsüzü, Loçkan. Ah. Seni çok seviyorum. Böyle varlığının kırıntısını bile hissettim de güzel başını buraya bacağıma koyuşu koyarken yanımda öylece otururken başını omzuma yaslarken varlığın en ufak bir kırıntısını bile hayal ettiğimde, de içim öyle coşuyor ki e, seni çok seviyorum görüşürüz bebeğim kendine iyi bak tamam mı güzel şeyler ye Yaptığında ki ne yapsan deli gibi hoşuma gidiyordu. Yaptığında yemeği sevdiğin şeylere, benim de <gülüyor> benim de yemeği seveceğim şeyleri seveceğimi düşündüğün şeyleri yap. Onun tamam mı? Görüşürüz. Ateşli dudaklarından öpüyorum önce. ...beniteli gibi etkisi altına alınan dudaklarından.